Yerimde duramıyorum, sürekli atıyorum volta Kafamın içi dolu flow'la Yaşarız deli dolu ortam Biliyorsun yanımda manitalar hep on pon Sanırım çıkıyorum yoldan Bugün İzmir yanımda Londra Bu durum benim için normal Sen hayallerini kaldırıyorken bir morga Zorluyor bu maçlar nasıl olur Messi olmayınca parça Piyon ya da vezir topluyorum taşlar Para hepimizle oynuyordu satranç Çağımıza gözüken o çobanlar mat bitiyordu oyun son çıkıyordu sürü kovanlardan Biliyorum bizi soranlar hayır var. Mı lan? ne diyon dedim hop koçum hayır mı lan dedim at konum geliyorum hayır mı lan, hayır mı lan? Beni boş yere yormayın hayır mı lan gidiyoruz yolda lan ekipim ekipimi sollar nasılsa yarınız bir çıkarcı ve korkaklar diğer yarınızsa kolpa zaten alışmışız gidiyoruz son gaz belki yetişirsin açarsan bir portal ya da arabanı çekip kapak konta buna flow diyorlar bu seni yontar Bittiğinde barçar ne kadar umurumda bu sikimde aşağı beni mi cezbediyor itimle kalça fikrimi değiştirdim bildiğimden şaşmam bu yüzden kasmam gezelim rahat rahat Piyancı keyi geçirir boynuna tasma Batının yakası bırak karışık atlar Hayır mı lan? Ne dedim hop koçum hayır mı lan? Dedim at konu geliyorum hayır mı lan? Beni boş yere yormayı tayır hayır mı lan? Hayır mı lan? Hayır mı lan? Ne dedim hop koçum hayır mı lan? Dedim at konum, geliyorum hayır mı, hayır mı lan? Beni boş yere yormayın hayır mı lan?